Zilzal Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Yerküre o sarsıntıyla sarsıldığı zaman ve toprak ağırlıklarını çıkardığı zaman ve insan ne oluyor buna dediği zaman işte o gün Yerküre tüm haberlerini söyler, anlatır. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. O gün insanlar yapıp ettikleri kendilerine gösterilsin diye kümeler halinde ortaya fırlayacaklardır. Artık kim bir zerre miktarı hayır üretmişse onu görür ve kim bir zerre miktarı şer üretmişse onu görür.